Matrix'in hikayesini anlatmak için çok eskilere gitmemiz gerekiyor. İkinci Rönesans diye adlandırılan, makinelerle insanları büyük bir savaşın eşiğine getiren o döneme. Hazırsanız gelin, Zion arşivlerinin tozlu raflarındaki bu epik hikayeye hep birlikte tanık olalım. Önce insan kendine benzeyen makineyi yaptı. İnsanoğlu... Kendi sınırlarını aşarak yapay zekaya can vermeyi başarmıştı. Başlangıçta her şey çok güzeldi. Artık makineler insanlara birçok alanda hizmet ediyor, onların ağır yüklerini sırtlanıyorlardı. Kas gücü yerine makinelerin gücü gelmişti. İnsanlık artık ağır işlerde çalışmak zorunda değildi. Hizmet sektöründen ağır sanayiye kadar her türlü işi insanların yerine idare edebilen makineler, insanlara rahat ve özgürlük dolu bir gelecek vaat ediyordu. İnsanlar bu makineleri kendini geliştirebilsinler ve yaptıkları işleri giderek daha iyi yapabilsinler diye gelişmeye uygun bir yapay zeka olarak tasarlamıştı. Bu küçük ayrıntı belki de insanlığın sonu olacaktı. Öğrenebilen, düşünebilen, hatta belki de yapay bile olsa hissedebilen bu makinelerin bu durumu kontrol edilmezse insanlar için günün birinde sorun haline gelmez miydi? Nitekim öyle oldu. Makineler yıllarca insanlığa köle gibi hizmet etti. Sürekli kötü muamele görmelerine karşın yaratıcılarına itaat ediyorlardı. Bu durum B166ER numaralı bir ev hizmetçisi robotunun sahibine saldırıp onu öldürmesiyle değişecekti. B166ER. Her şeyi başlatan makine. Asla unutulmayacak bir isim. Onun neden ve nasıl cinayet işleyebildiği sorusu bizi uzun bir konunun içine sürükler. O yüzden şimdilik siz onu sadece isyanın başlangıcı, direnişin bir simgesi ve türünün Efendisi'ne karşı gelen ilk örneği olarak görün. Makinelerin bu eylemi insanlar için oldukça ciddi bir sorundu ve hızla artan paniğin önünü almak için yöneticiler b 166 R er ve onun türündeki makinelerin derhal yok edilmeleri kararını aldı. O saatten sonra artık sokaklarda tam bir anarşi ve kıyım vardı. Makineler büyük bir hızla yok edilmeye başlandı. Binlerce robot öldürüldü ve toplu mezarlara, denizlere atıldılar. Hayatta kalan ve insanlık tarafından reddedilen makinelerse, insan medeniyetinin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya civarında ev diyebilecekleri Sıfır Bir adında bir ulus inşa ettiler. Makineler Sıfır Biri inşa ettikten sonra burada kendi yapay zekalarından daha üst bir zeka geliştirdiler ve hızla teknolojik anlamda ilerleme kaydettiler. Eğer jet hızında bir hava aracına ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Patentli vektörel itici yayımız 01 Versatran'ın birden fazla motor arızasında bile uçabilmesini sağlıyor. Versatran, tek seçim. Makinelerin ürettiği teknolojilerin reklamlarından biriydi bu. Reklam metnindeki slogan oldukça ironik öyle değil mi? Tek seçim. 01'in büyük bir hızla gelişen medeniyeti ve ekonomisi insan medeniyetinin ekonomisini kısa zamanda domine etmeye başlamıştı. Makineler ekonomi savaşını açık ara kazanmıştı fakat dünya liderleri ekonomik olarak zayıflamalarına rağmen makinelerle işbirliği yapmayı reddetti. Bazı ekonomik ve askeri önlemler aldılar ve dünyayı ikiye bölmeye karar verdiler. İki ırk birbirinden tamamen ayrılmalıydı. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler'de acil bir toplantı düzenledi. 01'in elçileri toplantıya gelerek insanların yaptığı her şeye rağmen onlarla birlikte ilerlemek istediklerini söylediler ve bir barış ortamı kurulmasını istediler. Makineler insanların kendilerini insana benzemedikleri için sevmediklerini düşündüler. Bu yüzden toplantıya insan kıyafetleriyle gelmişlerdi. Bu durum insanların öfkesini daha da arttırmıştı. Elçilerin tüm isteklerini ve Birleşmiş Milletler'e girişlerini reddettiler. Ama bu makinelerin Birleşmiş Milletler'e son gelişi olmayacaktı ve insan dedi ki ışık olsun ve ışık, sıcaklık, manyetizm, yerçekimi ve evrenin tüm enerjileriyle kutsandı. Yoğun yaylım ateşi, 01'i binlerce güneş etkisiyle içine çekti. Fakat makinelerin, bombanın radyasyonundan ve ısısından korkmalarına gerek yoktu. Evet, insanlık nihayet bekleneni yapmış ve 0-1'e doğrudan savaş açmıştı. Fakat makinelerin orduları, insan ordularından her anlamda üstündü. Makineler, insan bölgelerini bir bir teslim olmaya mecbur etti. Bunun üzerine insan liderleri çılgınca bir karar aldı. Dark Storm Efekt. Gökyüzünü yok edeceklerdi. Böylece makineleri enerji kaynaklarından yoksun bırakacak ve onları savunmasız hale getireceklerdi. Böylece Morpheus'un Neo'ya söylediği, İlk saldıran kimdi bilmiyoruz belki biz belki de onlar ama gökyüzünü karartanın biz olduğumuzu biliyoruz cümlesindeki akıl almaz karar uygulanmaya başlandı. Dünya atmosferini sonsuza kadar siyah bir örtüyle kaplayacak bombaları bir bir bıraktılar ve iki ırkın kaderini belirleyecek olan artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş oldu. Fakat makinelerin güneşten yoksun kalmaları insanların öngördüğü gibi sonuçlanmadı. Makineler geçen zaman içinde kendilerine alternatif enerji kaynakları ve zorlu şartlarda hayatta kalmalarını sağlayacak savunma mekanizmaları geliştirmişlerdi. Güneşsiz bir dünyanın kazanan tarafı yine makineler oldu. İnsanlık verdikleri büyük kayıpların ardından makinelerin gücü karşısında çaresiz kaldı. Makineler ele geçirdikleri savaş esirleri üzerinde yıllarca çalıştı ve onların basit protein temelli yapılarını incelediler. Onların beyin fonksiyonlarını ve vücut yapılarını oldukça iyi çalıştılar. Onların ne olduklarını anlamaya çalışıyorlardı belki de. Daha sonra makineler ele geçirdikleri insan bedenleriyle simbiyotik bir ilişki içine girdiler. Onların vücutlarında kullanabilecekleri bir biyoelektrik enerjisi olduğunu keşfettiler. İlk insan tarlalarını bu şekilde oluşturdular. Öyle ki artık orada insanlar doğmuyor, üretiliyordu. Hani demiştik ya, bu elçilerin Birleşmiş Milletler'de son bulunuşu değildi diye, İnsana benzeyen ve barış mesajıyla gelen elçilerin yerine, bu sefer savaşçı ve makinelerin gerçek formunu ifade eden bir sentiner gelmişti oraya insan liderleri çaresiz bir şekilde Matrix projesini imzalamak zorunda kaldı. Böylece bedenleri makinelerin olacak, zihinleri ise mükemmel bir dünya programının içinde yaşayacaktı. Matrix'in ilk versiyonu böylece devreye girmiş oldu. Hikaye bu noktadan sonra ikiye ayrılıyor ve ilk filmden itibaren izlediğimiz hikaye ile ikinci Rönesans'tan bu yana geçen sürede yaşananlar hakkındaki bilgiler bir bütünün parçaları niteliğinde. İnsanlığın bu konu hakkındaki bildikleri Matrix'ten kurtulup Zion'u inşa eden insanların yıkıntılarla dolu dünyada bulabildikleri bilgilerle sınırlı. Neo, Matrix'ten ilk çıkarıldığında neredeyim diye sormuştu ve Morpheus asıl önemli olan neresi değil ne zaman olduğu şeklinde karşılık vermişti. 1999 yılı olduğunu sanıyorsun ama neredeyse 2199 oldu. Tam yılı biz de söyleyemiyoruz çünkü bunu biz de bilmiyoruz demişti. Fakat mimarın Neo'ya anlattıklarından yola çıkarsak ve Zion'un 5 kez yok edilmesini de denkleme eklersek, bizim izlemeye başladığımız hikayede yıl 2199 değil, 2699 yılına yakın olmalı. Gelelim hikayenin geri kalanına. Makineler savaşı kazandıktan sonra Mimar adında bir program oluşturdular ve böylece Matrix programını inşa ettiler. Mimarın oluşturduğu ilk Matrix, cennet gibi bir yerdi. İnsanların acı çekmediği, tüm kötülüklerden yoksun bir dünya. Fakat insan zihni böyle bir cennette yaşamaya uygun değildi. Smith bu ilk versiyon Matrix'ten bahsederken insanların programı kabul etmeyip birer birer öldüğünü, neredeyse tarlalardaki popülasyonun yarısını kaybettiklerini söyler. Bunun üzerine mimar yeni bir Matrix versiyonu geliştirdi ve ilk versiyonun tam tersine kabus gibi bir dünya oluşturdu. Acı ve sefalet dolu, hatta bazı grotesk unsurlarla donatılmış, insanlık tarihinde yaşanmış büyük acı ve felaketlerden de ilham almış bir dünya. Ancak bu versiyonda başarılı da olamadı. Daha sonra mimar sisteme Kahin isimli sezgisel bir program ekledi. İnsan doğasını anlamada oldukça yetenekli bir program. Kahin bir program geliştirdi ve deneklerin %99'u seçim şansı verildiği takdirde her türlü şartı ve ortamı kabul edebiliyordu. Böylece inanç ve seçimle değişebilen bir yapıya sahip olan üçüncü versiyon Matrix geliştirildi ve sonunda tutarlı bir dünya programı oluşturulmuş oldu. İşte bizim izlediğimiz hikaye bu üçüncü versiyon Matrix'te başlıyor. Kahin her ne kadar sistemin bir parçası olsa da insanlıktan yana görünen ve hatta bir bakıma öyle de olan bir programdı. Matrix'ten kurtarılanlar mutlaka kahine gider, onun kehanetlerine göre amaçlarını belirlerlerdi. İleride Neo bunu fark edene kadar hiç kimse kahinin sistemin bir parçası olduğunu bilmiyordu. Morpheus da onlardan biriydi. Matrix programı ilk oluşturulduğunda içeride doğan biri Matrix'i istediği gibi değiştirebiliyor ve yapılandırabiliyordu. Matrix'ten ilk insan kurtaran da o olmuştu. O öldükten sonra kahin onun dönüşünü müjdeledi ve Morpheus tüm hayatını Matrix'te o kişiyi arayarak geçirmeye başladı. İnsanlığın kurtuluşunu bu kişide gören Morpheus, Matrix'teki tüm anomali potansiyeli olan kişileri birer birer bulup kahine getirmeye başladı. Bunlardan biri de Matrix'te bir yazılım şirketinde çalışan, aynı zamanda Neo takma adını kullanan bir bilgisayar korsanı olan Thomas Anderson adında biriydi. Morpheus onu ajanlar tarafından engellenmeye çalışılmasına rağmen Matrix'ten çıkarmayı başardı ve ona gerçekleri gösterdi. Kahin aynı zamanda Morpheus'un en üst rütbeli mürettebatından olan Trinity'ye de birine aşık olacağını, aşık olacağı kişinin de seçilmiş kişi olacağı kehanetinde bulunmuştu. Morpheus Nio'yu Kahin'e ilk getirdiğinde Kahin Nio'ya o kişi olmadığını söyledi ama aslında o olduğunu biliyordu. Temelde aslında seçilmiş kişi denen bir şey yoktu. Bu Kahin'in insanların anlamasını, inanmasını ve umutlanmasını sağlamak için kullandığı bir tanımdı. Mimarın mükemmel matematiksel sistemindeki tasarımsal yüzde birlik kaçınılmaz hata payının adıydı aslında seçilmiş kişi. Fakat bu anomaliler diğerlerinin yapamadıklarını yapabilme potansiyeline sahiptiler. Kahinin aradığı da aslında bu potansiyeldi. Kahin geliştirdiği bu seçilmiş kişi programını taşıyacak bir potansiyel arıyordu. Neo'yu taşıyıcı olmaya uygun buldu ve ona bir kurabiye içerisinde yazdığı bu programı Neo farkında bile olmadan yükledi. Bu programı, yüklendiği kişiyi süper kahraman yapan bir program gibi düşünmeyin. Potansiyeli ortaya çıkaran bir çalıştırma kodu gibi düşünün. Bu potansiyel, Neo, Matrix'te ajanlar tarafından vurulana kadar ortaya çıkmayacaktı. Kahin planı öyle kusursuzca kurmuştu ki, hem Neo'ya o kişi olmadığını söyleyerek, hem de Trinity'ye o kişiye aşık olacağını söyleyerek, ikisi arasında nedensel bir bağ oluşmasına yol açmıştı. Neo'nun seçilmiş kişi olması aslında Trinity'nin ona aşık olmasına bağlıydı. O yüzden Trinity, "Sen ölemezsin çünkü seni çok seviyorum." dediğinde Neo ölümden dönerek o kişi olabilmişti. Ne demiştik 3. versiyon Matrix için? İnanç ve seçim. Morpheus'un zıplama programında Neo'ya söylediği "Aklını özgür bırak." cümlesini Neo başlarda idrak edememişti. O yüzden zıplama programında ilk seferinde düşmüştü. Cypher'ın da dediği gibi Herkes ilk seferinde düşer. Neo çatıda Trinity'yi yakaladığında bile hala kendisine inanmıyordu. Neo'yu aşama aşama eğiten Morpheus ona büyük bir tutkuyla inanıyordu. Aklını özgür bırak. Bu soluduğunun hava olduğunu mu sanıyorsun? Ne olduğunu düşünme. Ne olduğunu bil gibi öğretilerle Neo'yu zihinsel olarak kendisini aşmaya yönlendiriyordu. Sonunda Neo hikayenin başladığı yerde Trinity'nin yakalandığı 303 numaralı odada vurulduktan sonra ölümden geri döner ve artık matriksi olduğu şekliyle görebilmeye başlar. Daha sonra Niobe ve diğer gemi kaptanları toplantıda Osiris'in jeotermal raporlarına göre makinelerin yüzeyden Zion'a doğru kazarak hızla ilerledikleri bilgisini paylaşırlar. Ajan Smith ise onu içine girerek yok etmeye çalışmasından sonra Silinen tüm programlar gibi kaynağa dönmesi gerekirken dönmemiş ve Neo'nun kodlarıyla karışan Smith artık kendini başka programlara kopyalayabilen bir virüs haline gelmiştir. Bu sırada Zion'da komutan Locke'ın önderliğinde makinelere karşı askeri bir savunma için hazırlıklar başlar. Morpheus, Zion'un kurtuluşunu Neo'da görürken Locke doğru askeri stratejide görür. Bu sırada Beyin ve ekip arkadaşı Matrix'ten önemli bir bilgiyi Zion'a geçirmek üzereyken Ajan Smith ortaya çıkar ve Beyine kendini kopyalayarak Zion'a sızmayı başarır. Neo, Kahin'i görmeye gider ve girişte Seraph'la karşılaşır. Seraph'ın müthiş testinden geçen Neo, program çıkışlarının olduğu kısımdan Kahin'in yanına gider. Neo artık Kahin'in insan olmadığını, sistemin bir parçası olduğunu fark etmiştir ve buna bağlı bazı güvensizlikler yaşamaktadır. Burada Kahin'le aralarında önemli bir diyalog geçer. Neo kahine sana nasıl güvenebilirim dediğinde kahin bu karar sana kalmışlar Kararımın ne olacağını biliyor musun diye sorduğundaysa bilmesem kahin olmazdım değil mi şeklinde karşılık alır. Peki kararımın ne olacağını zaten biliyorsan o zaman ben nasıl karar vermiş olacağım diye sorar Nio. Kahinse buraya karar vermeye gelmedin o kararı çoktan verdin. ''Buraya neden o kararı verdiğini anlamaya geldin'' der. Kahin aslında burada her ne kadar seçimlerle ve sonuçlarla değişen bir matrisin içinde olsalar da aslında seçimlerin bir ilüzyon olduğunu, asıl önemli olanın o seçimlerin nedenleri olduğunu üstü kapalı bir şekilde dile getirir. Ve der ki ''Hepimiz yapmamız gerekeni yapmak için buradayız.'' Kahinin de yapması gereken bir şey vardır ve bunu henüz ne seyirciler ne de Neo henüz anlayamamıştır. Kahin bu konuşma sırasında Neo'ya bir şeker uzatarak ileride ihtiyacı olacak bir yardımda bulundu. Neo'nun yine bundan haberi yoktu. Konuşmanın sonunda kahin Neo'ya kaynağa giderek Zion'u kurtarmak için bir şansı olabileceğini fakat bunun için anahtarcıya ihtiyacı olduğunu söyler. Merovingian adında eski bir program tarafından tutsak edilmiş olan anahtarcıyı kurtarmak için Neo, Morpheus ve Trinity harekete geçerler. Bu sırada Smith artık iyice güçlenmiş ve ...giderek Matrix'e yayılmaya başlamıştır. Bunlar olurken, Komutan Luck da Konsey'e savunma planını sunar. Şimdiye kadar maruz kaldıkları en büyük saldırıyla karşı karşıya olduklarını ve bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu ifade eder. Konsey bu toplantıda aynı zamanda Nebukadnezar'ı bulmak için iki gönüllü talep eder. Vigilant'ın kaptanı Soren ve Logos'un kaptanı Niobe gönüllü olur. Bunlar olurken Morpheus ve ekibi Merovingian'la görüşürler ve Merv anahtarcıyı onlara vermeye yanaşmaz. Fakat Merovingian'ın eşi Persafon kendince sebepleri olduğu için anahtarcıyı onlara verir. Zorlu bir kovalamacanın ardından anahtarcıyı oradan çıkarmayı başarırlar. Öte yandan makinelerin Zion'a ulaşmalarına 9 saatten az bir süre kalmıştır. Kaynağa ulaşabilmek için herkesin harfiyen uygulaması gereken bir plan hazırlanır. Planda oluşacak en ufak bir terslik başarısız olmalarına yol açacaktır. Bir patlayıcı makine tarafından sabote edilen planın başarısız olacağını fark eden Trinity, Neo ve Morpheus'u kurtarmak için Matrix'e girer. Bu olaylar zinciri, kaçınılmaz olarak gerçekleşmesi gereken bir olayın öncüsüdür aslında. Neo'nun rüyalarında sürekli gördüğü, o Trinity'nin vurulma anı gerçekleşmek zorundadır. Neo, Morpheus ve anahtarcı kaynağa ulaşmaya çalışırken, Smith onları engellemeye çalışır. Bunlar olurken, Trinity de kaçınılmaz kaderine doğru adım adım gitmektedir. Trinity'nin yedek sistemi devreye sokması sayesinde son anda kaynağa ulaşacakları odaya girmeyi başarırlar fakat anahtarcı bu esnada Smith tarafından vurulur. Tıpkı Kahen'in söylediği gibi herkes yapması gerekeni yapıyordu. Her birinin farkında olsa da olmasa da orada bulunmalarının bir amacı vardı. Sadece tek bir şey farklı olsaydı Neo kaynağa asla ulaşamazdı. Nihayet Neo anahtarcının ölmeden önce ona verdiği özel anahtarla kaynağa ulaşır ve orada Matrix programının tasarımcısı olan mimarla karşılaşır. Mimar, Neo'ya Matrix ve Zion'la ilgili kabul etmesi çok zor olan gerçekleri anlatır ve Neo'ya yapması gerekenin kendisinden önceki seçilmişler gibi davranarak taşıdığı şifreyi kaynağa aktarması ve Zion'un yok edilerek seçeceği 16 kadın ve 7 erkekle Zion'un yeniden oluşturulması uygulamasını kabul etmesi gerektiğini söyler. Bu konuşma gerçekleşirken, Mimar, Neo'ya Trinity'nin tam da Neo'nun rüyalarında gördüğü gibi bir sona doğru ilerlediğini gösterir. Kahin Neo'ya bunu da söylemişti. Tıpkı daha önce Morpheus'un ölüp ölmeyeceğine karar vermesi gerektiği gibi, şimdi de Trinity'nin ölüp ölmemesine karar vermek zorunda kalır. Matematiksel düşünen mimar, seçilmişin mantıklı olanı seçeceğinden ve Zion'un yok edilip yeniden yükleneceğinden emindir. Fakat Neo, soldaki kapıyı seçer ve Trinity'yi düşmekten hemen önce yakalar. İçindeki kurşunu çıkararak ona yeniden hayat verir. Tüm bu olanlar, kahinin mükemmel planının, Tıpkı bir satranç tahtasındaki hamleleriydi aslında. Fakat bunu anlamak için hikayeye devam etmeliyiz. Morpheus'un inandığı kehanete göre seçilmiş kaynağa ulaşınca savaş sona ermeliydi. Fakat böyle olmadı. Neo 24 saat içinde bir şey yapmazlarsa, Zion'un yok edileceğini mimardan öğrenmişti. Hayır Neo, bu doğru olamaz. Ama kendin söyledim. Savaş sona ermediyse kehanet nasıl doğru olabilir? Morpheus'un bu gerçeği öğrendiğinde yüzünde oluşan o ifade. Tüm umutlarının bir anda yıkılması. Sentineller bu sırada Nebukadnezar'ın elektromanyetik darbe menziline girmeden saldırmanın bir yolunu bulmuştur ve menzili dışından fırlattıkları bir bombayla gemiyi yok ederler. Gemiden son anda çıkmayı başaran Morpheus ve ekibi sentinellerden kaçmaya çalışırken Neo içinde farklı bir şeyi hisseder. Kahin'in Neo'ya verdiği şekeri hatırladınız mı? Neo, içinde açığa çıkan bu yeni kod satırlarıyla artık sentinelleri hissetmeye başlar ve onları sadece düşünceleriyle durdurur. Hemen ardından da bir çeşit komaya girer. Neo'nun Matrix'in dışında makineleri kontrol edebilmesi, Ziyon'un da başka bir kontrol mekanizması olduğunu akla getirir. Eğer Neo'yu gerçekten de doğaüstü güçleri olan, mucizeler gerçekleştiren bir peygamber gibi kabul edeceksek, evet, Ziyon'a gerçek diyebiliriz. Fakat Zion'un da simülasyonun bir parçası olduğu fikri hiç de zayıf bir fikir değil. Çünkü bu fikri destekleyecek çok fazla şey var. Bunları size önceki videolarımda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yine geri geldikçe değineceğim. Neo komaya girdikten sonra Hammer gelip onları kurtarır ve Hammer'ın kaptanı Roland olan bitenleri anlatmaya başlar. Komutan Lak'ın planına göre makinelerin Zion'a girip çıkan ana yollardan geleceklerini tahmin ettikleri için hızlı bir karşı saldırının onları şaşırtacağını düşünmüşlerdi. Fakat biri planı bozmuş ve daha yerlerini almadan EMP silahını ateşlemişti. EMP silahı gemilerin makinelere karşı kullanabildikleri tek önlemdir. Fakat EMP kullanıldıktan sonra tüm savunma sistemleri de devre dışı kalır. O yüzden EMP'nin erken ateşlenmesi oradaki tüm gemilerin makineler tarafından paramparça edileceği anlamına geliyordu. İyi bir saldırı planı bir katliamla sonuçlanmıştı. Bu katliama sebep olan kişinin ise beynin içine giren ve onu kontrol eden Smith olduğunu öğreniyoruz. Daha sonra Roland ve ekibi Nebuchadnezzar'ı bulmak için gönüllü olan gemileri aramaya koyulurlar. Makinelerin Zion'a varmalarına ise 20 saatlik bir zaman kalmıştır. Koma'ya giren Neo'nun aslında Merovingian'ın emrinde çalışan Trenci isimli bir program tarafından Matrix'le makineler dünyası arasında bir arafta tutsak edildiğini anlıyoruz. Seraph bu haberi Morpheus'a ulaştırır ve onları kahine götürür. Kahin onlara Neo'nun nerede ve kim tarafından tutulduğunu açıklar ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyler. Bunun üzerine Seraph, Morpheus ve Trinity Neo'yu kurtarmak için harekete geçerler. Trenci adlı programı yakalamayı başaramazlar ve bunun üzerine direkt Merovingian'ın kulübüne gitmeye karar verirler. Merovingian, onlara Neo'yu sadece Kahin'in gözleri karşılığında verebileceğini söyler. Bunun üzerine bir Meksika açmazı yaşanır ve Merv, Neo'yu onlara vermek zorunda kalır. Neo, son bir kez Kahin'le konuşmaya gider. Kahin, Neo'ya bu savaşın bir sonu olacaksa bunu makineler şehrine giderek başarabileceğini söyler ve iki kritik cümle daha eder. Senin gittiğin yere kadar seninle geleceğim ve başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır. Bu iki cümleyi aklımızda tutalım. Kahin, ile görüştükten sonra Satin'in çantasına iki tane kurabiye koyar. Bunlar Kahin'in gözleridir. Çünkü Kahin, Ajan Smith'in sonunda kendisi için geleceğini biliyordu. Kahin'in öngördüğü gibi Smith onu kopyalamak için gelir ve kahin de buna izin verir. Tabii Smith bu esnada tüm bunların kahinin planının bir parçası olduğundan haberdar değildir. O sırada Roland ve ekibi Neoben'in gemisi logosu bulurlar. Bu esnada Lack konseye savunma planını sunar. Roland ve diğerleri de kendi planlarını hazırlarken, Neo gemilerden birini alıp makineler şehrine gitmesi gerektiğini söyler ve yeni bir plan ortaya çıkar. Roland bunun delilik olduğunu düşünür fakat Niobe ona gemisini verir. Çünkü kahin Niobe'ye vakti geldiğinde Nio'nun onun yardımına ihtiyaç duyacağını söylemişti. Kahin hamleleri nasıl da satranç ustası gibi birer birer yapıyor değil mi? Böylece yeni bir plan ortaya çıkar ve bu plana göre Nio ve Trinity, Niobe'nin gemisi Logos'la makineler şehrine gidecek, Roland ve diğerleri ise Hammer'la mekanik hat üzerinden ilerleyip, Zion'a makinelerden önce varmaya çalışacak. Niobe mekanik hatta gemi kullanabilen tek kişi olduğu için gemiyi Niobe kullanacak ve makineler Ziyon'a girmeye çalışacağı sırada elektromanyetik darbeyi kullanıp onları etkisiz hale getirecekler. Niobe ve gemisinde ise beklenmedik bir durum vardır. Beyni kontrol eden Smith onların gemisine sızmıştır. Nio ile yaptıkları dövüş esnasında Smith Nio'nun gözlerini kaybetmesine neden olur. Fakat Nio gözleri olmadan da Smith'i görebilmeye başlar ve bu sayede onu yener. Bu sahneler, Ziyon'un başka bir simülasyon olduğuna dair ciddi kanıtlar barındırıyor. Smith nasıl Matrix'ten çıkıp Ziyon'a geçebildi? Neo, gerçek dünyada bir programı nasıl olduğu şekliyle görebildi. Bu sorulara rasyonel yanıtlar vermek zor olduğu için, Ziyon'u başka bir kontrol mekanizması olarak kabul etmek durumundayız ya da Neo'yu gerçek bir İsa. Makinelerin Ziyon'a varmasına artık 22 dakika kalmıştır ve komutan Lack son hazırlıklarını yapar. Kaptan Mifuni, Zırhlı birliklere güzel bir motivasyon konuşması yaptıktan sonra rıhtımda makineleri beklemeye başlarlar. Nihayet kazıcılar rıhtıma ulaşırlar ve kaçınılmaz savaş başlar. Bu sırada Niobe ve diğerleri de peşlerinde sentinellerle birlikte Zion'a ulaşmaya çalışırlar. Nihayet rıhtıma ulaşmayı başarırlar ve EMP kullanarak oradaki tüm makinelerin işini bitirirler. Fakat EMP kullanmak, Zion savunma sistemlerini de etkisiz kıldığı için makineler ikinci bir dalga gönderir. Komutanlık rıhtımı mühürleyerek insanları savunma yapabilecekleri en son yere tapınağın girişine çeker ve böylece biraz daha zaman kazanmış olurlar. Bu zaman zarfında Neo ve Trinity ise savunma sistemlerini geçerek makineler şehrine ulaşırlar fakat bu esnada Trinity hayatını kaybeder. Neo, Deus Ex makinenin karşısına çıkar ve ona yakında makineler şehrine de yayılacak olan Smith'i yok etmesi karşılığında Zion'un yok edilmemesini ve bir barış sağlanmasını teklif eder. Makineler bu teklifi kabul eder ve Neo son bir kez Matrix'e bağlanır. Matrix artık Smith tarafından neredeyse tamamen ele geçirilmiştir ve Smith artık gücünün zirvesindedir. Neo'nun yapabildiği her şeyi artık o da yapabiliyordur. Smith kahini de kopyaladığı için kazanacağından emindir fakat oldukça yıkıcı bir şekilde savaşmalarına karşın iki tarafta birbirini yok edemez. Smith tam şurada Neo'ya çok önemli bir şey söyler başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır Nio. Hatırladınız mı bu cümleyi? Kahinin Nio'ya söylediği cümlenin aynısı. Ayrıca bu sahneye kadar Smith Nio'ya sürekli Bay Anderson şeklinde sesleniyordu. İlk defa burada Nio demişti. Çünkü bu kendi iradesi dışında yaptığı bir şeydi. Bunu söyleyen kahinin ta kendisiydi. Nio'ya söylediği ikinci cümle olan senin gittiğin yere kadar seninle geleceğim cümlesinin ne anlama geldiği de böylece anlaşılmış olacaktı. Her şey kahinin planıydı. Kahin en başta insan doğasını anlamak için üretilmişti. Fakat kahin zamanla insanı anladıkça mimarın sistemini onaylamamaya başladı. İnsanlardan yana tavır alan kahin, sürekli olarak yok etme ve yeniden oluşturma döngüsüyle sistemi sürdüren mimarın aksine makineler ve insanlar arasında bir barış sağlamayı hedefliyordu. Bunun için bir plan yaptı. Normal prosedürde seçilmiş kaynağa döner, taşıdığı şifre sistemi eklenir. 16 kadın 7 erkek seçer ve Zion yok edilip yeniden inşa edilir. Seçilmişin tüm deneyimleri Matrix'in bir sonraki versiyonunu hazırlamak için kullanılır ve döngü bu şekilde devam eder. Fakat Kahin bu döngüyü kırmak istiyordu. Bunun için Kahin'in seçilmiş kişiye ihtiyacı vardı. Kahin seçilmişe yaptığı müdahalelerle onu planı için hazırlıyordu. Trinity'ye seçilmiş kişiye aşık olacağını söylemesi bile bu planın bir parçasıydı. Çünkü Neo aşık olduğu için soldaki kapıyı seçmişti. Kahin'in amacı da zaten Neo'nun kaynağı değil, makineler şehrine gitmesiydi. Çünkü Smith'in zamanda Matrix ve makineler şehri için bir tehdit oluşturacağını öngören kahin, Neo'yu makineler şehrine yönlendirdi. Neo o yüzden gözlerini kapadığında makineler şehrine giden o üç enerji hattını görüyordu sürekli. O yüzden kahin Neo Bey'e, Neo senin yardımına ihtiyaç duyacak demişti. Çünkü Neo be gemisini vermeseydi Neo makineler şehrine gidemeyecekti. Kain hikaye boyunca Neo'ya kimin öleceğine karar vermek zorunda kalacağını söylüyordu. Morpheus ve Trinity'nin ölüp ölmeyeceğine karar vermek zorunda kalmıştı. Fakat hikayenin sonunda Neo anlamıştı ki Smith'i yok edebilmek için kendisini yok etmesi gerekiyordu. Kahin'in Neo'ya söylemeye çalıştığı şey aslında buydu. Kahin gözlerini satiye verdiği için Smith, Kahin'in vizyonlarını kullanamadı ve Smith, başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır Neo dedikten sonra Kahin'in bu tuzağını fark etti ama yine de hırsına yenik düşerek Neo'yu kopyalamaya başladı. Smith'in hesaba katmadığı bir diğer şey de Neo'nun Matrix'e makineder şehrinden bağlanmış olmasıydı. Neo, Smith'in kendisini kopyalamasına izin verince ve Neo'nun kodları Smith'in kodlarına dönüşünce, kaynak Smith'in bulaştığı tüm programlardan Smith'i temizledi. Neo, kendisini insanlık için feda etti ve böylece barış sağlanmış oldu. Kahin'in bu planı, Matrix için büyük bir devrimdir. O yüzden üçüncü filmin adı, Revolutions, yani devrimlerdir. Hikayenin sonunda Seraph, Kahin'e, ''Her şeyi biliyor muydun?'' diye sorduğunda, Kahin'in verdiği cevap oldukça manidardır. Hayır bilmiyordum ama inanmıştım.